Arzı Mevud Yahudi düşüncesinde Tanrı Yehova'nın Yahudilere vermeyi vaat ettiği topraklar. Allah'ın Hazret İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere vermeyi vaat ettiği yer için kullanılan terim